Alhamdulillah Rabb al-alamin, ve la qibtul al-muttaqin, ve la udwan illa al-zaalimين. Ve salat ve selamü ala ashraf al-ambiyâi ve al Allahümme aizzel İslamu ve'l-Müslimin ve'ali kelimetel haqqı ve din Bir rahmetike ya rehmurrahimin. Allahümme inna nes'alukul affa vel afiyah vel muafadat daima fi'l-Din ve'l-Dunya ve'l-Ahira vel fevze bil janneti ve'l-Necata minel nar. Allahümme ya müyessire kulla asir, asir,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 Bunun için, bunun için yolculuk esnasında adep ve usulleri de elbette ki bilmemiz gerekir. Bu yolculuk esnasında yapmamız gereken bir dakim İslami hükümler vardır. Onları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, sefere çıktığımız zaman, sefere çıktığımız zaman dört zekat,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 Onlar için hiçbir sakıncası yoktur. Ondan dolayı Rüca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ve izâ fil ardi fe leysâ aleykum en taksuru minassalâh Ve izâ darabdun fil ardi Sizler sefere çıktığınız zaman fe leysâ aleykum üzerinize bir mesuliyet yoktur. En taksuru salah, namazları kısaltmakta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 Allah'ın Resulü ile Medine-i Münevvere'den çıktık. İla Mekke. Mekke'ye çıktık. Mekke'ye yolculuğumuz başladı. Fekâne yussalli er-ruba'iyyete rekateyn. Allah'ın Resulü dört rekattı namazları ikişer ikişer kılardı. Ta ki Medine-i Münevvere'ye dönünceye kadar ta ki Medine-i Münevvere'ye dönünceye kadar Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü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 İkincisi, Cevazül mes'alil hufeyn selâ seteyyâm ve leyâ Evet, sefere çıktığımız zaman değerli kardeşlerim, ayak üzerine mes etmek, mes etmek hükmü değiştiriyor. Üç gün, üç gece, misafir olan kişi için, üç gün, üç gece, misafir olan kişi ayağına mes edebilir. Caizdir. Likavülü aliyyün radıyallahu anhu, Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Ce'ale lena el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü bizler için kıldı. Selasete eyyamin bile ya ve leyalihine -müsafir. Müsafir olan kişi için üç, üç gün, üç gece ayak üzerinden mesletmeyi kıldı. Ve yevmen ve leylete lil -mukîm. mukib olan kişi, kişi içinde bir gün bir geceyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem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 Oluruz değerli kardeşlerim. Hıf, bu çoraplar mı? Huf mes. mes. Çoraplar burada mı? çoraplar da olabilir. Biliyorsunuz burada e, Hanefi mezhebinde de eskiden elde örünen çoraplar var idi. Bu çoraplar yunda örülüyor idi. Hatta deniliyor ki Hanefi mezhebinde bir çorabı ayağa koydu, diktiğin zaman e, dikilmesi gerekiyor. Yani kalır halde ise, kalır ise, ıslak yaptığın zaman, ıslak elini sürdüğün zaman çorabın üzerine aya işe geçmiyor İsa'yan ayağın içine geçmiyorsa onun üzerine mesetmek caizdir. Harifi mezhebinde de böyle böyledir ama diğer mezheplerde malumdur ki diğer mezheplerde çorap yüksek olmayacak olursa güzel bir haride ise onların üzerine meshetmek caizdir. Bulemala bunu caiz görüyor. Dolayısıyla dolayısıyla burada burada Maliki mezhebinde ve diğer mezheplerde bu hadisi tatbik ediyorlar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 Li qawlihi Allah şöyle buyuruyor: "Ve inkuntum marda hasta iseniz, ev ala seferin veya yolda iseniz, ev caa hatum minkum minal gaayiti veya büyük yaptı geldikten sonra evla mes'umun ya eşlerinizle birlikte olduk olmuş iseniz, felem tecidu bulamazsanız ma en su bulamazsanız fe teyemmumu teyemmüm alınız sahiden tayyiba" temiz toprakla teyemmüm alınız. Femsahû bi ve eydîkum. Sizler femsahû bi vujûhikum ve eydîkum ayaklarınızı ve ellerinizi mesediniz. Mesediniz. Evet değerli kardeşlerim. <gülüyor> Demek ki hasta olduğumuz halde hastayız, yardım eden yok. Teyemmüm almamız caizdir. Burada bazı hasta kardeşlerimiz vardır veya trafik kazasına uğrayan kardeşlerimiz de çok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 Allah böyle buyuruyor. Femenke ene minkum maridan ev ala seferin fa'iddetun min ayamin ohar. Fa'iddetun min ayamin ohar. Femen kana minkum maridan kim hasta olursa sizlerden ev ala seferin veya sefer de olursa fa'iddetun min ayamin ukar o yemiş olduğu günlerin başka günlerde yerine getirerekten oruç tutsun diye buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Evet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 Üç gün, beş gün, bir gün. Ne yapacaksın? O yemiş olduğun günlere döndükten sonra kaza edeceksin. Evet. Demek ki Allah'ın lutfu ve ihsanıdır ki ümmeti Muhammed'e, ümmeti Muhammed'e Ramazanı şerifi seferde iken bile yemesini caiz görmüştür. Caiz görmüştür. Beşincisi, nafile namazlarına gelecek olursak farz namazlarını öğrendik nasıl kılacağımızı.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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam onun üzerine olsun. Kane yusalli diyor Peygamber Efendi. Kane yusalli kılıyor idi. Nafile namazlarını kılıyor idi. Haysu teveccehet bihi naqatu devesi her hangi yöne yönelirse yönelsin Allah'ın Resulü nafile namazını kılıyordu diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Bundan dolayı da bundan dolayı da biz de herkese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 Allah bize bunu farz kılmamıştır. Emretmemiştir. Resulü'z-Zikr Efendimiz bizlere bunu emredip meşru kılmamıştır. İlla kılacaksınız diye. Ama derecemizin yükselmesi için, daha faziletli amel almamız için, daha güçlü olmamız için, daha fazla sevap almamız için bu nafile ibadetleri elbette ki yerini getiririz. Derecemizin yükseldiği için Bundan dolayı nafile ibadetlerimizde kıblaya yönelmek şart değildir. Altıncısı değerli kardeşlerim, <gülüyor> cevazul camu beyne zuhreyn evül ashaeyn öğle namazıyla ikindi namazını, akşam namazıyla yatsı namazını, yatsı namazını beraber kılmak caizdir. Hanefi mezhebinde malumdur ki Cemi ve cemi takdim iki yerdedir. Arafat'ta, Arafat'ta öğle namazını kıldıktan sonra hemen kamet ediliyor. Ne yapıyoruz? İkindi namazını kılıyoruz. 2 şer rekat. Akşam namazı olduğu zaman akşam namazını Arafat'ta kılmıyoruz. Nerede kılıyoruz? Müzdelife'de kılıyoruz. Arafat'ta akşamla öğle namazından sonra ikindi namazını kıldığımız zaman buna cemi takdim diyoruz. Çünkü ikindi namazını vaktini önceye takdim ediyoruz. Cem'i takdim oluyor. Yatsı namazına takdim ettiği ve tehir ettiğimizden dolayı da akşam namazını buna da Cem'i tehir deniliyor. Harifi mezhebinde bu iki yerde, bu iki yerde Cem'i takdim ve Cem'i tehir olmuş oluyor. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir tanesini gördü ki akşam namazını, akşam namazını Arafat'ta kılıyor.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 Medine-i Münevvere'de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muaz'ı şeye gönderdi. Yemen'e gönderdi. Vali olantan Yemen'e gönderdi. Peygamber Efendimiz bunun emanetine güveniyor idi. Dedi kendisine: "Bime tahkumu ya Muaz, neyle hükmedeceksin?" "Kitabillah. Allah'ın kitabı ile hükmederim. Fe in bulamasan, tecib bulamazsan fe Resulullah'ın sünneti ile hükmederim." Bulamazsan onda da ey Muaz dedi Resul-i Efendimiz fe eştehit, iştihad ederim ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ıma hamd olsun ki Resulünün Resulü kendisinden razı olan bir Resulü oraya gönderdi diye buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Muaz buyuruyor ki Haracına çıktık ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le çıktık birlikte. Tebuk savaşında fekâne yusallı zohr vel asır öğleyi ve ikindiği cemiyan ikisini birlikte kılıyordu. Vel maghrib vel işe akşamı yaside yine birlikte kılıyordu diye buyuruyor. Hazreti Muaz radıyallahu anhu Allah'ın Resulü. Bu hadisten alaraktan bazı mezhepler seferi halinde öğleyi ikindiğiyle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 herhangi bir verilmesi gereken gereken şeyleri var. Onları sahiplerine vereceksin. Çünkü sefere gidiyorsun. Seferden ya dönersin ya da dönemesin. Helak olma zannı daha kaliptir sefere gittiğimiz zaman. Evet. Sefere gittiğimiz zaman Allah korusun helak ve telaf olmanın zannı daha kaliptir. Senin vereceğin emanet var ise söyleyeceğin bir şey var ise bunları ne yapacaksın?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 salih amellerinizi dinlerinizi ve mallarınızı Allah'a emanet ediyorum diyecek o uğramaya gelen kişilere. O uğrayan kişiler de şöyle diyecekler. Zevvedekallah <gülüyor> ettakva. Allah sana takvalık versin. Allah sana takvalık versin. Günahını affeylesin. Vejjehke ila'l hayr seni Allah hayırlara yönetsin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 Müslümanlar hayır üzerindedir. Lütfü Ressulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu şekilde hem gelenler hem gidecek giden kişiler dua ediyorlar birbirlerine Allah'ın Resulünün sözünden dolayı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnne Lokman Lokman buyurdu Lokman kâle dedi İnne Lokman kâle dedi ki Allahu Teala'nın e, su ayeti kelimesi de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 Duası var. Onu okuyacak. Bu duayı isterse namaz secdedeyken okur. isterse selam verdikten sonra sağına selam verdi. Soluna selam verdi. Bu istihare duasını o zaman da okuyabilir. Evet yedincisi değerli kardeşlerim. Arabasına bindi. Diyarına ayrıldı. Ayrılırken ne diyecek? Bismillah. Allah'ın adıyla sefere çıkıyorum. Bismillah. Allah'ın adıyla sefede çıkıyorum. Allah, Allah'a tevekkül oluyorum. Ve la havle ve la illa ve kudret Allahındır. <gülüyor> Allah'la olacaktır. ve inni ey benim Allah'ım, auzu bike. Sana sığınırım ey benim Allah'ım. Dalalete düşürmekten, düşmekten ve düşürmekten, zelil etmekten ve olmaktan, cahil olmaktan ve cahilliğe yönelmekten bunu okur sefere giden bir kişi. Bismillah ve billah ve allahu ekbar. Bunu söyler. Tevekkut al Allah. Allah'a tevekkül oldum. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunu der. MaşaAllah. Allah'ın dilediği olur. Ve ma lem yeşe dem yekun. Allah'ın dilediği olmaz. Allahümme ne fi seferine hâze elbir ve takvâ. Ey benim Allah'ım. Ben bu yolculuğumda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 Peygamber sallallahu aleyhi ve duasını olmak için de perşembe günü ve erkenden çıkmak daha evladır. Daha afsaldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de genellikle seferine perşembe günü çıkardı. Dokuzuncusu, Sefere çıktın. Arabanla gidiyorsun. Herhangi yüksek yerlere çıktığın zaman, herhangi bir engin yerlere indiğin zaman Allahu ekber. Allahu ekber. Ve la havle ve kuvvete diye buyurunuz diye buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet onuncusu değerli kardeşlerim bir yere gittin. İndin geceleyeceksin. Orada kalacaksın. Herhangi bir varlıktan korkuyorsun. Vahşi hayvanlardan korkuyorsun. Akraplerden korkuyorsun. O zaman şu duayı oku. O zaman şu duayı oku. Allahüm enne neceluke finurhûrihim ve neuzbükemişrûrihim Ey benim Allah'ım bunların şerrinden, bunların kalbinin gizlemiş olduğu kötülüklerden sana sığınırım. Bu duayı oku. Türkçesini söyle. On birincisi اَنْ يَدْوَ seferihi Seferinde dua edecek yola çıktığı zaman dünya ve ahiretin iyi hallerini dileyecek Allah'tan. Çünkü dua sefer halinde müstecaptır değerli kardeşlerim. Dua sefer halinde müstecaptır. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor سَلَاسُ دَعَوَاتٍ müstecabat Üç tane dua vardır ki bunlar müstecaptır kabul olurur Allah indiğinde diye buyuruyor. Ve şekke fihenne onların müstecap olmasında hiç şüphe yoktur. Allah Allah. Onların müstecap olmasında hiç şüphe yoktur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Birinci davetül mazlum. Zulma uğrayan bir kişi dua ederse, bir zalim var, bir de mazlum var. Zalim gücüne, kuvvetine, çevresine dayanaraktan da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 Sefere giden kişiye derler ki bize dua ediniz. Duanızdan bizler unutmayınız. Beytullah'ta dua ediniz. Medine'de dua ediniz. Resulü Şarif Edim'in huzurunda dua ediniz. Duanızdan bizleri mahrum etmeyiniz. Yolunuzda, yollarınızda, arabanızda bizlere dua ediniz. Sefere giden kişinin duası makbul olduğundan dolayı duasını talep ederler. Ve davetül ala bir babanın, bir annenin bir babanın, bir Annenin evladına yapmış olduğu da Allah kabul eder. Allah kabul eder. İşte bu duanın, üç tane duanın müstecab olmasında asla şek ve şüpheye düşmememiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim. On si, herhangi bir yere indin geceleyeceksin, yalınızsın veya arkadaşlarla berabersiniz. Orada akrab olur, yılan olur, hırsızlar olur, hücum edici zalimler olur. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duayı yapmamızı tavsiye ediyor bizlere. Auzu bikelimatillahi tammati min şerri ma halak. Yaratmış olduğun, yaratmış olduğu, Allahu Teala'nın yaratmış olduğu şeylerin şerrinden Allahu Teala'nın kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Auzu bikelimatillahi tammati min şerri ma halak. Yaratılmış, yarattığı, Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatın şerrinden Allah-u Teala'nın kelamıyla Allah-u Allah Teala'nın kelamıyla Hazreti Allah'a sığınırım. <gülüyor> ve izâ Gece olduğu zaman Ya ardu Rabbi Ya ardu Ya ardu Rabbi ve Rabbüke Allah Ey yer! Benim ve senin Rabbin Allah'tır. Beni sıkıntıya sokma diye dua eder. İnne euzu billah min şerri ve şerri ma fih Senin şerrinden ve şer, senin şerinden, sen de bulunanın şerinden ve senden yar, sende ve şerri mahkale kafiik, sen de yaratı, senin üzerinde yaratılanın şerinden Allah'a sığınırım diyerekten dua eder. Yattığı zaman, konakladığı zaman, o bulunduğu yerde. Ondan dolayı ve minşeyi akrabin ve hayyetin ve akrabin, akrab ve yılanın şerinden ve sakin ola burada sakin olanların şerinden sana sığınırım diyerekten dua eder. Yani bulunmuş olduğu, konaklayacağı o yere, yerde Bismillahla, tevekkülü Allahla konaklarsa Hazreti Allahu Teala onu korur, muhafaza eder. Hiçbir varlık ona zarar veremez. Evet, on üçüncüsü İzâ evet. vahşeten, yalın korkacak olursa Subhaneke, Subhane'l Melikül Kudus, Rabbül Melaiketü ve Ruh Bu duayı okur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 Kolunun üzerine bor bu şekilde dikerekten yatar böyle yapması uykusunun ağırlığını kaldırır sabah namazına kalkmasına da vesile olur sabah namazına da kalkmasına vesile olur evet 15. değerli kardeşlerim iza eşle ala medinetin eğer ki geri döndü gelecek gelecek o zaman ne yapar şunu okur Allahu mecelle ne biha kararan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 ve şöyle deyiniz Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber deyiniz. Ayibun taibun. Evet tövbe ederekten dönüyoruz. Abiduna ibadet ederekten dönüyoruz. Li rabbina rabbimize hamidun hamd ederekten dönüyoruz. Hamd ederekten dönüyoruz ve bunu tekrar ederekten memleketine selametçe geri döner Allah'ınınati ile. Evet geldiği zaman 18'ncisi değerli kardeşlerim. Gece girmemesi, evine gece girmemesi daha uygundur. Çünkü eve girecek olursa onlar bir müfacaa halinde heyecana kapılırlar, sıkıntıya düşebilirler. Uygun bir saatte evine dönmesi, evine girmesi, akrabayla beraber olması daha uygundur. Evet seyirciler kardeşlerim bugünkü seferi hallerindeki yapılması gereken ahkam ve adetleri sizlere kısaca beyan ettik. Hazreti Allah ve duyduğumuzda, öğrendiğimizde, bildiğimizde amel, amel yapmayı nasip eylesin. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi seyyine Muhammed ve ala aleyhi seyyidine Muhammed. Hocam şimdi Müslümanların kanı her yerde akıyor. Görüyoruz ki camilerde şurada burada her yerde dualar var. Bu dualar kabul olmuyor desek doğru mu? Doğru, doğru değil.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 No, no, no.